Matarlada hayvan pisliklerinin bulunduğu, koyun pisliklerinin bulunduğu ve anlamıza onların değeceği yerde dizlerimizi koyduğumuz zaman o pisliklere değecek bir pozisyonda namaz kılmak caiz değildir. Mesela hava alanında bir mermerin üzerinde namaz kılınır mı? Soru, cevap. Hava alanında.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 omuzları açık olan bir atletle namaza durabilir mi? Durabilir. Bir erkek diz kapağından göbeğine kadar olan kısmı örten geniş bir şortla diyelim veya don denir Anadolu deyimiyle donla namaza durabilir mi? Durabilir. Namazı olur mu? Olur. Peki hiç böyle omuzu açık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 Yoktur, yani kaldırır Allah bunu. Üçüncü şart, yani namazdan önceki şartlardan konuşuyoruz. Biz buna farzlar diyorduk. Üçüncü şart, niyettir. Hiçbir ibadet, niyetsiz ibadet olmaz. Namazda niyetsiz asla namaz olmaz. Özellikle farz namazlar için,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 yönlendirici duygular, beyindeki fonksiyonlar öyle diye ayarlanmış. Dilin bunu ikindi, yatsı, bayram demesi hiç önemli değil. Cenaze namazına niyet ettim desin velev ki. Önünde cenaze yok ki, nasıl cenazeye niyet et? Aa cenaze mi dedim ben? diye tereddüt edecek ya. İşte bu niyetin yerinin kalp, yani beyin olduğunu, dilin tekrarının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 Duvara bir motifle de yapılabilir. Karton piyerle de yapılabilir. Oraya seccade serince bizim evimizin kıblesi olabilir orası. Bu bizim namaza himmetimizi, namaz heyecan ve aşkımızı gösterir. Namazın şartlarından, dış farzlarından beşincisi vakittir. Vakitsiz namaz kırınamaz. Hangi Vakitsiz kılın namaz. Biz namaz vakitleri diye de bir ders yapmıştık. Orada tekrar bu konuyu konuşmuştuk. Namazın dış şartlarından bir Farz namaz, vakti gelmeden kılın Bayram namazı da böyle, cuma namazı da böyle, beş vakitteki farzlar da böyle, vitir de böyle. Vakti illa gelecek. E, vakti gelmeden kılınırsa ne olur?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 E, secdeye giderken, secdeden kalkarken imamda, cemaatte allah Ekber diyorlar. Ama bunların hiçbiri namazın şartlarından değil. Sadece e, abdesi alıp, seccade işleyip, kübleye dönüp namaza başlayacağımız zamanki Allah'u Ekber iftitah tekbiri tehrime de deniyor fıkıhta buna. Tehrime. Bu namazın farzlarından